Ermeni harfli Türkçe metinlerde Ermeni alfabesiyle yazılan Türkçe'yi, Ermeni harfleriyle üretilen Türkçe'yi kastediyor. Bu ilginin nasıl başladığını Türkiye Akademisi içerisinde düşünürsek, tarihsel olarak 2000'lerden sonra dediğiniz gibi daha giderek artan bir ilginin varlığından söz edebiliriz. Ve bu ilginin artması tabii ki kendi başına değil, bir takım çalışmaların, araştırmacıların, tartışmaların öncülüğünde oluyor. Ve işte burada Yohan Şitraus'un, Loren Minyon'un önemli bir takım çalışmaları Osmanlı'nın okuma kültürüne, çok kültürlülüğüne, çok dilli, çok alfabeli yazın dünyasına dair. Gülözlem Ayaydın'ın, Fatih Uslu'nun Murat Cankara'nın doktora tezleri gibi. Ya da Türkiye dışarısının dışında Amerika'da, Avrupa'da e, üretilen e, bir takım temel ermene Türkçe yazına dair e, farklı disiplinlerden de olsa e, çalışmalar e, bu ilginin giderek artmasını e, mümkün kılıyor. E, benim bu alana dahil olmam da, e, işte ben Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans lisansdayken e, Erol Köroğlu'nun verdiği Tanzimat romanı dersine akabi hikayesiyle başlamamızla bu hikaye aslında başladı diyebilirim.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 14. yüzyıla kadar gittiğini şimdilik biliyoruz. Bunlar el yazması metinler tabii. Matbu eserleri de 18. yüzyıldan itibaren görmeye başlıyoruz. İşte bir çıkış noktası olarak bildiğimiz ilk matbu Ermeni Afi Türkçe metin 1727'de basılıyor Venedik'te. Mıkhtar Sebastadzi tarafından ve ilginçtir ki bu da Modern Batı Ermenicesi'nin grameri.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 Ben bunların ne kadar geçerli olup olamayacağını işte bir takım anlatı bilimsel kriterlerle bu metinlere bakarak görmeyi denedim. Hakikaten de birçok argümanı destekleyecek veriler elde edebilirken, anlatı bilimsel anlamda bir takım argümanları da tekrar gözden geçirmemiz gerektiği hususu ortaya çıktı. Bu noktada ya yani benim sadece metinlerin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 Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyoda ben buradan okuyorum devam ediyor. Ee, az önce genelsel bir Ermeni ezgisi dinledik. Ee, bugün ben buradan okuyorumun ilk programında e, Arif Tapan'la Ermeni harfli Türkçe metinler ve Osmanlı Ermeni edebiyatını konuşuyoruz. Ee, buradan bir yerden devam edelim. Ee, bir soru, ki soru yasan istersen sen sor. Olur. Ya ben biraz meseleyi tarihselleştirelim istiyorum aslında.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 E, bu çevirilerde de öyle. Kimi çeviriler önce Ermeni harfli Türkçe daha sonra Arap harfli Türkçe e, basılabiliyor. E, ya da ne bileyim işte dönemin en çok üreten ve pazara en hakim yazarı Ahmet Mithat Efendi'yi düşündüğümüzde Felahattin Beyleri ile Rakım Efendi 1875'teki Arap harfli e, baskıdan sonra 1879'da Ermeni harfli Türkçe'de e, basılıyor. E, ya da Ahmet Mithat üzerinde düşünmeye devam edersek işte Karnaval'da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 Dolayısıyla bu çeşitlilik, bu devasa külliyat karşısında kendimizi kaybetmemeye de onun cezbesine kapılmamaya çalışmamız da gerekiyor bence. kim zaman ben de kapılıyorum buna. Çünkü elde değil ama asıl olan şey hep akıllı tutmak gerekiyor. Bu Ermeni harfli Türkçe üretimle ilgili ne yapacağız, nasıl okuyacağız, nasıl konumlandıracağız? Peki, teşekkürler. Ee...